Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirini Elmanallah Hazır Merhum'un Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinden okumaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Epey bir ara verdik yaz münasebetiyle. İnşallah bağlantıyı kurmaya çalışacağız. Bu akşam Maliki Yevmi din ayet kelimesinden başlayacağız. Ondan önce biliyorsunuz Rahman ve Rahim isimlerinin Besmele'yi de sayacak olursak ikinci kez geçtiği ayet-i kerime vardı. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik, er Rahim dedik. Şimdi Maliki Yevmiddin diyeceğiz sizlerle beraber. Önce Hamdile ve Salvele'yi okuyalım teberrüken. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim niyetlerimizi tasih edelim. Rabbim her ne yapıyorsak kendi rızası doğrultusunda onun huzuruna vardığımızda yüzümüzü ak edecek şekilde yapmayı nasip etsin eksiklerimiz illaki olacaktır ama kasti veya ihmalden dolayı bir yanlış yapmaktan Allah'a sığınırız arkadaşlar bazen kardeşlerimiz arkadaşlarımız soruyorlar işte şu işi yapı, yapsam mı diye nedense danışma ihtiyacı hissediyorlar İşte eksik yaparsam diye korkuyorlar eksik e, iş yapmayacak olan kimse yoktur arkadaşlar herkesin yaptığı iş eksiktir çünkü biz eksiğiz biz insanız kuluz mutlaka eksiklikler olacaktır o yüzden de biz e, herhangi bir e, hocadan bir yazardan, bir alimden istifade ederken onu başkalarıyla birlikte tamamlayan efendim böyle çok yönlü, çok zengin bir yoldan ilerlemenizi size tavsiye ederiz. Sadece bir kişinin görüşleriyle kendinizi sınırlamanız, bir kişinin yazdıklarıyla, anlattıklarıyla kendinizi sınırlamanız o eksikliğin sizde de ee, devam etmesine ve üstelik de eksik olduğunuzu bile fark etmeden bu daha acıklı efendim devam etmesine sebep olur bunu da belirtmiş olalım yani illaki eksiklerimiz vardır ee, yanlış olmasın inşallah ee, kasıtlı bir yanlış olmasın en kötüsü. Efendim şimdi e, Errahmanir Rahim'de e, Rabbimiz bu iki ismin e, uzun uzun biliyorsunuz besmelede sayfalarca anlattı Elmanlı Hamdi Hazır. Bu ayet-i kerimede yani Errahmanir Rahim ayet-i kerimesinde de e, anlattı. E, ha, ne diyordu orada özet olarak Rahman ismi şerifi e, kendisine inanan, inanmayan, yoluna giren, girmeyen, e, asi veya itaatkar bütün kullarına Kuşatan bir rahmettir. Rabbimizin bütün kullarını kuşatan, bütün yaratılmışları, bütün mahlukatı kuşatan bir rahmettir. Bunda herhangi bir kaydı şart yoktur. Sadece yaratılmış olması Rahman isminden istifade etmesi için kafidir. Bir yaratılmışın hazır bulduğu bütün nimetler ve varlığı devam ettiği sürece istifade ettiği bütün nimetler işte bu Rahman ismi şerifinin yani çok e, özet olarak aktarıyorum. Rahim ismi şerifi ise kendisine peşin peşin verilen daha çok tabi da e, zevil ukul dediğimiz akıl sahibi varlıkları ilgilendirir e, Rahim ismi şerifi. çünkü. Ee, hazır bulduğu bu rahmeti, bu nimetleri, bu insanları, Rabbinin e, önüne serdiği bu lütufları doğru yolda kullanan, Rabbinin gösterdiği istikamette kullanan insanların, akıl sahiplerinin efendim e, hem dünyada hem ahirette ama ağırlıklı olarak ahirette bu o, tercihlerinin, iradelerini hayır yönüne kullanmalarının neticesi olarak, bu tercihlerinin neticesi olarak elde edecekleri Ekstra lütuflar, ekstra rahmetler demektir rahim ismi. Dolayısıyla e, eski ulemamız bu iki ismi mukayese ederken çünkü aynı kökten geliyorlar aralarında nasıl bir fark olduğunu belirtmek için Cenab-ı Hak e, dünyanın rahmanı ahiretin rahimi demişlerdir. Çünkü ahirette efendim e, rahim ismi tecelli edecek ve herkes yaptığının karşılığını e, orada görecektir tam olarak eksiksiz olarak. Ee, bu arada bu iki ismi böyle mukayese ederken Elmalı Hamdiyazır çok önemli bir şeyi de vurguluyor o da şu arkadaşlar eğer Cenab-ı çünkü bizden bugün istenen şeye bakın e, insan ilişkilerinde bizden beklenen sevgi gösterisine sevgi tezahürlerine bir bakın bir de buradaki e, rahmet ve ne diyelim Kuşatıcı şefkatin nasıl anlatıldığına bir bakın. Elmalı Hamdi Hazır diyor ki eğer Cenab-ı Hak sadece Rahman olsaydı, Rahim olmasaydı bu onun adaletine aykırı olurdu. Yani kendisine inansın inanmasın. Allah yolunda bir feragatta, bir e, disiplinde, bir iradesini, hayırlara teksif etme e, yani hayrı tercih etme doğrultusunda bir çabaya girsin girmesin. Herkese aynı şekilde merhamet edecek olsaydı Allah Teala bir bir defa bu insanları hayra teşvik etmeyen e, bir e, nasıl diyelim bir husus olurdu yani e, bir eksiklik olurdu haşa. İkincisi de Allah'ın adaletine aykırı olurdu. Çünkü e, kafasına estiği gibi yaşayan, nefsinin arzu ettiği gibi yaşayan, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeden bencilce yaşayanla efendim, insan iyilik etmek için, güzel davranışlarda bulunmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir takım fedakarlıklarda bulunan insanlar aynı kefeye konmuş olurdu. İşte bu nedenle arkadaşlar biz, bir peşin peşin yani benim acizane kanaatim bir peşin peşin karşılıksız ve hiçbir şart koşulmaksızın göstermemiz gereken sevgi ve merhamet var insanlara. Bu herhangi bir hak ediş içermiyor. Dolayısıyla koşulsuz sevgi dediğimiz kısım burasıdır. Yani sadece bir yaratılmış olmaları hasebiyle herkese göstereceğimiz, bütün mahlukata göstereceğimiz sevgi ve merhamet. Ve elimizden gelen lütuflarla onların varlığını desteklemek. Varlığı desteklemek kısmının da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bazen bizim sevgilerimiz karşımızdakinin varlığını desteklemek için değil, kendi varlığımızı pekiştirmek için de olabiliyor. Yani sevgi gösteriyoruz, zannediyoruz. Aslında sömürüyoruz yani karşımızdakini. Her neyse oraları geçelim. E, Erich Fromm'un e, çok böyle isabetle söylediği bir şey var bana göre. Diyor ki, e, Erich Fromm, Gerçek bir sevgi sevdiğinin gelişmesi için çabalayan bir sevgidir. Yani sevdiği şeyin gelişmesi için. Yani düşünün işte ben ki bir ağaç diktim bahçeme o, o ağacı çok sevdiğimi söylüyorum ama gelişmesi için hiçbir çaba yapmıyorum. Vaktinde budamıyorum, gübrelemiyorum, işte hastalandığı zaman ilgilenmiyorum falan. Yani gerçek bir sevgi sevdiği şeyin gelişmesi için çaba göstermek demektir bunu içerir diyor. İşte e, Rahman ismi bu demek. Yani koşulsuz olarak bizim e, çocuklarımızı, komşularımızı, insanları, doğayı, hayvanları, etrafımızdaki bütün mahlukatı bir defa peşin peşin severiz. Sırf yaratılmış oldukları için, sırf burada oldukları için. Sonra arkadaşlar bunların arasından doğru yolda olan, güzel işler yapan, efendim tabii ki bize de biz de içinde olmak üzere çevresine güzel davranan, efendim iyilikler ve lütuflar yapan enerjisini, imkanlarını hayırlarda, iyiliklerde kullananları ekstra severiz. O da Rahim isminin bizdeki tecellisidir. Neyse bunu tekrar uzatmayalım çünkü üzerinde gerçekten çok konuştuk. İşte şimdi maliki Midi'ne bağlayacak bir iki paragraf yukarıdan alıyorum o bağlantıyı kurabilelim diye. Hasılı bu iki şehadetle insan bu vücutta ve bugün şu an şu zamanı halde tarafı haktan izafi ve müstear bir milki muvakkat ve mukayyedi ve müsaadeyi i hakka mazhar bir salahiyeti niyabiyeyi yani bir memuriyeti haiz olduğunu ne inkar etmeli ne de bu salahiyet ve memuriyette kendini layen azil layusel bir asil zannetmelidir. Yani Allah Teala'nın. Bize verdiği bu nimetler, bu imkanlar, efendim, bir de tabii rahim isminin e, nasıl diyelim zımnen yani e, dolaylı olarak ifade ettiği bir e, husus daha var. Demek ki bizim bir irademiz var. Demek ki bizim bir tercih yapma hakkımız, bir hürriyetimiz var. Ki biz o tercihli hakkımızı, o irademizi hayra kullanarak Rahim isminin tecellisini hak etmiş oluyoruz. İşte fakat bir taraftan bu, bu bir asıl yani bu iki şahadet dediği bu, birincisi bu fakat ikincisi bizim bu irademiz, bu tercih hakkımız ve bu hürriyetimiz, bu özgürlüğümüz kayıtsız değil. Bizden çekilip alınabilir. Ve muvakkat, geçici bir süre için bize verilmiş. Ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Her istediğimiz şeye de hükmedemiyoruz. Yani o süre içerisinde de mukayyet. Yani hem muvakkat hem mukayyet. Hem geçici bir süre için verilmiş hem de o süre içerisinde de sınırsız değil. Yani sözümüz her şeye geçmiyor. Gücümüz her şeye yetmiyor. Bir sınırı var. İşte... İnsan bu ikisinin kendisinde oluşturduğu bir denge yani ben rüzgarın önündeki yaprak gibi değilim, her şeyi kadere bırakamam yani her şeyi kadere bırakamam derken yanlış anlaşılmasın sakın. Tabii ki her şey Allah'ın Rabbimizin yaratmasıyla oluyor fakat benim bir sorumluluğum var, orada bana düşen bir rol var, bir görev var bunu inkar edemem fakat bu sınırsız değil. Kendimi böyle çok hani tanrı gibi görmemeliyim haşa ee, işte burada felçlerden örnek verdi. Yani bir gece içinde bir an içinde bütün sahip olduğunuz zekayı, kudreti, söz söyleme kudretini, vücudunuza hakimiyetinizi bile kaybedebilirsiniz. İnsan istikbaldeki mükafat ve mücazatı verecek değil alacaktır. Yani bizim bu davranışlarımızın dünyadaki hayattaki tercihlerimizin bir neticesi olacak. İstikbalde mükafat ve mücazat günü olacak. Şimdi zaten Malikiye ümitliğinde onu daha detaylı anlatacak bir karşılığı olacak yaptıklarımızın. Bu karşılık biz birbirimizin karşılığını vermeyeceğiz. Hepimiz orada alıcı pozisyonundayız. Almak mevkiyi ise Malik mevkiyi değil ihtiyaç mevkiidir. Hatta biz biliyorsunuz arkadaşlar yani hepiniz de bunu yaşamışsınız yaşarsınız. Biz sadece ahirette değil dünyada da almak mevkinde mevkindeyiz. Yani bütün dualarımıza bir bakın, hep Cenab-ı bize bir şeyler vermesini istiyoruz veya başkalarına, çevremize bir şeyler vermesini istiyoruz. Yani sadece ahiretteki affına, rahmetine, işte cennetine, rızasına değil daha dünyadayken. Yani sağlığımızı istiyoruz, ailemin huzurunu istiyoruz, kazancımızın bereketini istiyoruz. Yani dünyadayken de biz e, böyle bir irademiz var diye, bir takım efendim e, gücümüz bir şeylere yetiyor diye kendimizi sınırsız güç sahibi ve hep böyle e, her şeye malik ve o herkese her şeyi veren e, zannetmeyelim. Bazen insanın arkadaşlar... Şimdi dura dura gidince de tabii ilerleyemiyoruz ama bu örnekleri de vermek gerektiğini düşünüyorum. Bazen arkadaşlar insanın bir konudaki fazla yeteneği, kendisine fazla lütuflar verilmiş olması, kendisini hep böyle güçlü ve verme mevkiinde kim hiçbir şeye muhtaç değil, kimseye muhtaç değil zannetmesine sebep olabiliyor. Tabii ki iman edenler, yani istisnasız ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar Allah'a muhtaç olduklarını biliyorlar. Yani iman edenler açısından böyle bu açıdan böyle bir sorun yok. Fakat insanlardan kendilerini tamamen müstani görebiliyorlar. O dahi yanlış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Allah'tan Rabbimizden müstani olamayacağımız gibi biz birbirimizden de müstani değiliz. Öyle zaman oluyor ki birisinin bir bardak suyu yani bir tıkanmışsınız öksürüyorsunuz e, ters gitmiş boğazınıza bir şey size bir bardak su getirilmesine muhtaç olabiliyorsunuz. Öyle zaman olur ki Allah korusun öyle kritik anlar olur ki hiç tahmin etmeyeceğiniz birinin ağzından çıkacak bir cümleye muhtaç olabilirsiniz. Yani zamanında çok küçümsediğiniz önemsiz gördüğünüz birinin ağzından çıkacak bir cümleye muhtaç olabilirsiniz. Daha dünyaya geldiğimiz anda. Arkadaşlar istediğimiz kadar zeki, istediğimiz kadar yetenekli, varlıklı, kudretli yani e, öyle bir potansiyelle gelmiş olalım. Biz bu e, sahip olduğumuz bu potansiyeli harekete geçirecek yaşa gelene kadar kaç kişiye muhtaçız? Kaç kişinin bize himmet etmesine muhtaçız? Öyle oluyor ki bütün bu güçlerimize rağmen yani zekamız, işte e, maddi gücümüz, beden gücümüz, yeteneklerimiz vesaire bizim o muhtaç olduğumuz çocukluk döneminde bize yapılmış olan birkaç hata hayatımız boyunca kendimizi eksik ve e, efendim e, eksik hissetmemize e, sebep olabiliyor. Hafif konuşayım. E, yaralı hissetmemize sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz insanlara da muhtacız arkadaşlar. Biz hayvanlara da muhtacız. Biz ağaçlara da muhtacız. Biz kuşlara da muhtacız. Arılara muhtacız. Yani işte ne demişler? Ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden böyle kesin söyleyemiyorum. Kim midim? Kim demiş? Einstein mı? Stephen Hawking mi? Bilemiyorum. Arılar yeryüzünden kalktıktan sonra yani arılar yok olduktan sonra insanoğlunun 5 yıl ömrü kalmıştır diye. Dolayısıyla biz çok küçümsediğimiz çok küçümsemeyi burada kibir anlamında söylemiyorum. Önemsiz gördüğümüz, basit gördüğümüz, basıp geçtiğimiz, yanından hiç önemsemeden geçip gittiğimiz en ufak bir canlıya dahi muhtacız bizim varlığımızın devamı ona bağlı. Dolayısıyla biz alma mevkindeyiz arkadaşlar. Böyle kendimizi... Bazen dünyada bir mevkiye gelir de bir şeyler zannederiz. Ee, olur ya ben hep söylerim birinin gönlünü kırarız. O kişi de kendisi de bilmez. Allah katında çok kıymetli bir yeri vardır. Ee, Allah dostunun yani Allah kendi dostunun e, ezilip geçilmesine, gönlünün kırılmasına razı olmayabilir. Hani bilirsiniz kelin sahibi. E, hikayesini bilmiyorsanız yazarsınız bakarsınız çok meşhur bir hikayedir kabağın sahibi rahatsız oldu diyor ya hani adam başına böyle ikide bir şaplak atmışlar e, sonra başlarına bir hal gelince berber demiş ki fazla olmadı mı o da demiş ki yok ben bir şey yapmadım ama kabağın sahibinin gücüne gitti demiş e, dolayısıyla onun gibi arkadaşlar aman ha dikkat edelim kendimizi gücümüzden kudretimizden ötürü e, biz hep böyle herkes bize muhtaç biz kimse Değiliz. ben her sorunumu çözerim her işte kendime yeterim benim aklım var, statüm var işte param var ee, kariyerim var, etiketim var titrim var diye düşünmeyelim ee, Allah korusun İnsanoğlu almak mevkiindedir vermek mevkiinde değildir ihtiyaç mevkiindedir yani vermek demeyelim de ihtiyaç mevkiindedir ve milki tam yani tam bir mülkiyet hem yedem hem rakabeten malikiyettedir yani e, hem elinde tutma mülkiyeti elinde tutma açısından hem de o sahibi elinde tuttuğu şeyleri kontrol edebilme rakabeten. Rakabeten yani rakip anlamında değil, onu kontrol etmek, murakabe edebilmek anlamında e, malikiyettedir. Yani kim bütün bu e, gücüne, efendim zenginliğine, efendim ilmine, her şeyine e, hakimse ve onu kontrol etme gücü de onun elindeyse işte mülkü tam tam mülkiyet budur. Bu ise yerleriyle, gökleriyle, mekanlarıyla, zamanlarıyla, efradıyla. Fertleriyle yani envaiyle bütün çeşitleriyle besatatıyla mürekkebatıyla basit varlıklarıyla karmaşık kompleks varlıklarıyla maddeleriyle kuvvetleriyle kabiliyetleriyle faaliyetleriyle bütün aleminin maliki Sahibi, Mübdiyi, yoktan var edeni, Haliki, yaratıcısı, Mürebbiisi, yarattıktan sonra onu kemale erdirmek için kendi haline bırakmayıp o kontrolü ve terbiyeyi yani onu halden hale geçirerek kemale erdirmeyi elinde tutan bütün bunların bütün bunlara hakim olan Allah Teala'nın milki mutlakıdır. Tam eğer Mutlak burada kayıtsız yani herhangi bir zamanla herhangi bir sınırla kayıtlı olmaksızın mutlak malikiyet yani mutlak sahip olma sadece ve sadece Allah Teala'nındır. İşte Rabbul Alemin denildiği zaman. Şumulu istirak ile tam bir kapsayıcılıkla bütün o vahimeler bertaraf olmak. Yani o bizim kendimizde kudret gördüğümüz veya birilerinde kudret gördüğümüz bütün o e, evhamlar bertaraf olmak. Ve Allah Teala'nın ezel ve la ezelde, yani sonsuz başlangıç ve sonsuz sonda diyelim. Maliki mutlak olduğu anlaşılmak lazım gelirse de yani biz daha Rabbül Alemin dediğimizde bunu anlamıştık zaten diyor. Bu tam hakimiyetin, tam kontrolün, tam malikiyetin sadece ve sadece alemlerin Rabbinde olabileceğini Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesinde biz zaten anlamıştık. Ee, bu yani bir nevi hani tekrar olacak şimdi. Fakat bir taraftan rahmet ilahiyenin muzaffüs atı.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 İnsanların mükafat ve mücazat gününe dahi bir nevi malikiyeti ve hakimiyeti hatırasının az çok vurudu ihtimalini büsbütün kat etmek için acaba yani ben kıyamet gününde de hani dünyada böyle hakimim kendime işte ne aklıma geleni söylüyorum yapmak istediğimi yapıyorum düşünüyorum bütün düşüncelerim ufukları gezebiliyor dolaşabiliyor böyle bir kudretim var bir insan olarak acaba ben kıyamette de kendim için böyle bir şeyler yapabilir miyim böyle bir düşünceyi tamamen bunun ihtimalini tamamen kesmek için her ne kadar Rabbul Alemin'de o mutlak hakimiyeti hatırlatmış olsa bile allah Teala Burada tekiten yani o Rabbül Alemin sıfatının dünyaya ait olduğunu hani öbür tarafta böyle bizim bir hakimiyetimiz olabileceğini zannetmeyelim diye Maliki Yevmiddin buyurulmuştur. Burada da inzar Biraz tasrih edilmiştir. Yani o inzar nereden geçti, e, nerede geçmişti de şimdi biraz tasrih edilmiş. Rahim isminde örtülü bir inzar vardır diyordu Elmalı Hamdi Yazır. Rahim ismi aslında bir müjde değil mi? Yani neden inzar barındırıyor içerisinde? İnzar neydi hatırlayalım? Akıbetini anlatarak korkutmak demek. Yani birinin başına gelecekleri ona önceden hatırlatarak bak seni şöyle bir gelecek bekliyor böyle yaparsan diye. Efendim akıbet hatırlatmak demektir. E biliyorsunuz bütün peygamberlerin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde en öne çıkan vasfı ve gönderiliş sebebi Kur'an-ı Kerim'de Beşiran ve Nedira diye geçer. Beşir müjdeleyici, nezir akıbetini göstererek korkutmak demek korkutucu demek. Yani sadece korkutucu diye çevirdiğinizde onu böyle insanları cööö diye filan korkutuyormuş zannediyor. Akla gelebilir. Siz zannetmezsiniz de. Öyle akla gelebilir. Böyle bir takım evhamlarla insanları korkutan biri. Öyle değil. Buradaki korkutma arkadaşlar tamamen akli bir korkutmadır. Tamamen faydalı bir korkutmadır. Yani senin neyin beklediğini önceden mesela bir öğrencinin notları işte bir gidişatı var. Hoca çağırıyor diyor ki bak diyor böyle giderse işte bu dersten kalacaksın bunu düzeltmen lazım toparlaman lazım yani bu durumda ben senin için bir şey yapamam diyor bakın bu bir inzardır bu bir nezirdir başına gelecek olanı ona önceden bildirmektir doktorların yaptığı mesela tamamen nezir inzardır yani bize diyor ki işte kilo vermezsen şöyle olacak işte diyet yapmazsan böyle olacak ya da ne bileyim tedavi olmazsan seni şöyle bir şey bekliyor ameliyat olmazsan şu riskleri var diyor açıklıyorsa eğer efendim onun yaptığı da inzardır giriyor. İşte o Rahim isminin içindeki inzar ne? Rahim ismi nasıl bir inzar içerebilir? Çünkü biz hani madem ki Rahim ismi insanın dünyada Rahman ismiyle kendisine ulaşmış olan lütufları doğru yolda kullanması neticesinde elde edeceği ikinci bir merhamet ve lütfu ifade ediyorsa o zaman o Rahman ismindeki lütufları doğru kullanmadığında Allah'ın istediği gibi kullanmadığında rahim isminin lütuflarından mahrum kalacağını da zımnen ifade ettiği için orada bir inzar vardı. Fakat Maliki Yevmiddin bu inzarı tamamen tasrih ediyor, açıklıyor. Yani oradaki örtülü bir inzardı. Burada açık açık insanlara bir inzar geliyor arkadaşlar. Çünkü... Din kelimesi, şimdi burada sayfalarca din kelimesinin lügat ve ıslahi anlamı üzerinden yorumlar yapacak Elmanlı Hamdi Hazır. Biz de inşallah aktarmaya çalışacağız. Din kelimesi, lisan-ı Arap'ta ceza, hesap, kaza, siyaset, taat, adet, hal, kahır, Nihayet bütün bunlarla alakadar ve hepsine mebna ve miyar olan millet ve şeriat manalarına gelir. Sözlük anlamlarını saydık arkadaşlar din kelimesinin. Ceza anlamı var. Din kelimesinin yani yaptığının karşılığı anlamında ceza. Bu ceza zannedilmesin ki sadece olumsuz karşılık. Arapça'da ceza mükafat içinde kullanılır. Yani yaptığınız iyiliğin karşılığı da cezadır, kötülüğün karşılığı da cezadır yattıklarınızın karşılığı demek hesap anlamına geliyor din kelimesi kaza anlamına geliyor buradaki kaza hükmetmek demektir yoksa trafik kazası demek değildir siyaset yani yönetmek idare etmek anlamına geliyor taat itaat anlamına geliyor adet günlük hayat e gidişatınız anlamına geliyor hal içinde bulunduğunuz durum anlamına geliyor kahır yani eziyet anlamına geliyor. Nihayet bütün bunlarla alakadar, bütün bu anlamları içine alan ve hepsine mebna ve miyar olan, hepsinin temelinde bulunan, hepsinin ölçütü olan millet ve şeriat manalarına gelir. Ve bunun doğrudan doğru kıyamet manası yoktur. Yani Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi diye hani kelime kelime çevirecek olursak öyle çeviririz ama oradan kastedilenin kıyamet günü olduğunu Söyler ya tefsirler hatta bazı yerlerde kıyamet gününün sahibi diye çevrilir. Yani dinde din kelimesinde doğrudan doğruya lügata baktığımızda kıyamet manası yoktur. Ve burada evvelki ceza sonuncu dini maruf manalarıyla iki tefsiri muteber vardır. İki tane geçerli tefsir var. Malikiyev bildiğin ifadesinde biri ceza gününün sahibi yani yaptığının yaptığını iyi veya kötü her şeyin karşılığının alınacağı günün sahibi demek. Diğeri de dini mağrur, din gününün sahibi. Maliki Yevmi Din bildiğimiz din günü. Hatta ben onu şöyle e, kendi kendime e, haddim olmayarak arkadaşlar e, açıklamışımdır kendime. Maliki Yevmi Din, e, din gününün sahibi. Peki ne anlayacağım ben şimdi buradan? Şunu şöyle yorumlamıştım kendi kendime. Geçerli kriterin sadece din olduğu günün sahibi. Öyle bir gün gelecek ki o gün başka hiçbir kriter geçerli olmayacak. Cinsiyetler, milliyetler, ırklar, statüler, kazançlar, efendim yani maddi anlamda dünyadaki işte elde ettikleriniz, biriktirdikleriniz hiçbiri, hiçbiri geçerli olmayacak. Sadece ve sadece Dinin tek ölçütü olacağı insanları değerlendirmede ve hayatlarının neticeleri hakkında hüküm vermede tek ölçütün din olacağı gün diye kendi kendime kodlamışım. Evet. Ee, evvela ceza yani iki maruf manası vardır demişti tefsirde. Biri ceza günü, diğeri de din günü. Bildiğiniz maruf manasıyla din. Evvela ceza... Atide mesuliyet, hissi mesuliyet, tatbiki mesuliyet manalarını da tazamun eder. Yani ceza demek az önce söylediğimiz üzere yaptıklarımızın karşılığı demekti ya ceza arkadaşlar. O zaman ceza günü demek bir defa sorumluluk çağrıştırıyor. Yani demek ki senin yaptığın her şeyin karşılığını göreceğin bir yer var. Bir gün, bir vakit var. O vakitin, o günün de sahi. Allah Teala. Bunun için yevmit dinin lisanımızda bir ismi de ruzi cezadır. Yani biz ruzi ceza ceza günü de deriz dinine. Lakin şunu unutmamalıdır ki aslında ceza kelimesi şimdi mütarif olduğu gibi şimdi şu anda bilindiği gibi yalnızca ikap ve ukubet demek olmayıp yani yalnızca suçun karşılığı olan ceza demek olmayıp iyi veya kötü yapılan bir işin tatlı veya acı karşılığını ecrini vermek manasında mastardır ve isim olarak bu ecre dahi ıtlak olunur. Yani ceza hem yapılan işin karşılığını vermek demek hem de yapılan işin karşılığı demek. Mesela Allahu hayran kethiran demek, Allah sana çok hayırlı ecirler, mükafatlar versin demektir. Ancak mükafat ve mücazat kelimeleri küfür ve müşareket manalarını ifham ettiğinden, bakın ne kadar büyük bir inceliğe burada işaret edecek. Yani e, her seferinde okudukça gerçekten hayranlığım artıyor. Arkadaşlar bu Osmanlı ulemasının... Ee, Tabi diğer ulema da öyledir mutlaka ama bilhassa Osmanlı ulemasının e, dini bir konuyu açıklarken gözettikleri hassasiyet, nezaket ve kendi konumlarının daimi bilincinde olarak e, seçecekleri kelimeleri e, hiçbir e, nasıl diyelim Allah Teala'ya karşı, Efendimiz'e karşı yani o hiyerarşiye hiçbir saygısızlık içermeyecek şekilde seçmeleri ve küçük küçük nüanslara çok son derece dikkatli olmaları bende çok büyük bir hayranlık uyandırıyor. Yani kendimizi onların yanında hani ne bileyim ince bir, çok ince bir sanatın karşısında böyle yalap şalap yapılmış acı. Ecemi işi böyle bir şeye benzetiyorum, bir kabalık hissediyorum kendimde, kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne diyor? Diyor ki, mükafat ve mücazatla karşılarsak biz bu cezayı diyor. Yani ödül ve ceza dersek, bunlarda küfü ve müşareket manalarını ifham ediyor. Bir denklik var. Yani çünkü insanlar da birbirine ödül ve ceza verebilir. Bir denklik var bir e, ortaklık hissi var bu kelimelerde. Bu yüzden lisanı şeride Cenabı Allah'a isnat olunmaz. Yani Allah e, işte e, mükafat verdi, Allah ceza verdi demeyiz de sevap ve ikab verir diyor. Allah şu amelin sevabını verdi, şu e, amelin de ikabını. E, azabını neyse işte karşılığını verdi ecir ve ceza gibi tabirler kullanılır binaenaleyh yevmiddin, ruzi ceza her işin karşılığı verilip bitirileceği son gün tabir-i aharla diğer bir deyişle istikbalde mükafat ve mücazatın tevzi olunacağı vakit ödül ve cezanın dağıtılacağı vakit demektir ki lisan-ı de yani din dilinde buna yevmi ahir dahi denilir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçer. Son gün diye geçer. Ve bunda kaza ve hüküm manası da münderiçtir. Yani işlerin neticeye bağlandığı, bütün hükümlerin verildiği, her işin neticeye bağlandığı anlamı da bunun içinde Tercih olunmuştur. Gerek Arapçada ve gerek lisanımızda olsun bu gibi yerlerde yevm ve gün kelimelerinin alelıtlat vakit manasına kullanıldığı da malumdur. Yani 24 saatlik bir gün kastedilmiyor, günün aydınlık kısmı kastedilmiyor, yevm-i din denildiğinde oradaki gün vakit anlamında. Yani o saat, son saat, mesela saat diye de geçer Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz anlamda saat 7 saat 8 anlamındaki saatle de demek değildir. Bugün yani bu yevmit din ne bir gündüz ne bir gece ve ne bir gündüzle gece mecmu olan 24 saat manalarına olmayıp gerek gün, ay, yıl, asır, devir ila nihaye efendim gibi bildiğimiz ve gerek bilmediğimiz çünkü e, ben şey diyorum yani dirildikten sonraki şey arkadaşlar solucan deliğinin öbür tarafı gibi veya işte tavşan deliğinin öbür tarafı gibi. Dolayısıyla bambaşka bir boyut. Bambaşka bir sistem, günler farklı, geceler farklı, her şey farklı orada. O yüzden de Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili yani kıyametin kopuşundan sonraki anlattığı her şey arkadaşlar bizim anlayabilmemiz için dünyadaki benzerleri kullanılarak, o kelimeler kullanılarak anlatılmıştır. Yoksa aslında orası tamamen şu andaki bizim bütün kavrayışımızın, e, hakiki mahiyetiyle onları kavramamız imkansız çünkü bizim kavrayışımızın dışındadır. Çünkü bizim kavrayışımız bu dünya bu alemle yani bu içinde bulunduğumuz alemle oluşmuştur. Onunla mukayyettir bizim zihnimiz. O kullandığımız kavramlar, kelimeler, bizim bir acıyı izah edişimiz, bir mükafatı izah edişimiz hepsi bu dünyadaki algılarımızla mukayyettir. Bu dünyanın bize sunduğu imkanlarla sınırlıdır bu kainatın. Dolayısıyla biz bambaşka bir diril, varoluşa geçeceğimiz için dirildikten sonra oradan sonra... Ee, acaba buradaki din günü bizim bildiğimiz ay, yıl, asır, devir gibi bir zaman parçasını mı ifade ediyor? Ve gerek bilmediğimiz zaman mikyaslarından herhangi biri olabilir. Bilmediğimiz bir zaman dilimi, bilmediğimiz bir zaman ifadesi olabilir din günü. Müddeti devri felek bir gündür, Adem bir nefesliğe bir e, meşhur alıntıyı da burada tekrarlamış. Bugün dünya... Yarın ahiret deriz. Mesela biz bunu kendi dilimizde de söyleriz diyor. Bugün dünya, yarın ahiret. Yani bu gerçekten bugün mü? Bugünü mü kastediyor o cümle? Gerçekten işte yarın mı, Eylül'ün 28'i mi oluyor, yarın mı kastediyor? Hayır, bugün dünya ve yarın ahiret deriz. Ve bunun için dünya günlerine nazaran ahiret günleri bin sene veyahut 50 bin sene gibi mikyaslarla bize anlatılmaya çalışılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Biz anlıyoruz ki arkadaşlar bu bizim günlerimize benzemeyen, bir gündür ama işte bir oradaki gün vakit anlamındadır. O vakti saat geldiğinde o vakti saatin kriteri ölçüsü hani e, din olacaktır. Bu izahdan anlaşılır ki ümitliğin, bütün ümitlerin veya meyusiyetlerin, ümitsizliklerin, yeislerin ileride mizanı haktan geçerek son tahakkukunu bulduğu yani sen kendini cennetlik düşünebilirsin, cehennemlik düşünebilirsin, Allah affetmez diyebilirsin, kesin affeder diyebilirsin diye. Bunların hepsi yanlıştır arkadaşlar. Biz korku ile ümit arasında olmak durumundayız. İnancımızın çok önemli bir e, unsurudur bu. Efendim bunların hepsi senin kendinle ilgili. Ilgili, ile ilgili bu kanaatlerinin hepsi mizan-ı hak yani hakkın ölçüsünden geçerek son tahakkukunu bulduğu ve birbirlerinden tamamen ayrıldığı son demi yakindir. Yani kesin bilgiyle bileceğimiz artık hani şey değil, akli bir bilgiyle değil, yakini bir bilgiyle bileceğimiz son andır. Bundan sonrası artık ya gayeyi ümit olan ebedi rıdvan-ı ekber, veya gaye yiyiz olan ebedi hüsran-ı ekberdir yani insanın ümitlerinin son noktası olan rıza ilahi o büyük rıza ya olmaktır bundan sonrası veya da insanın e, ümitsizliklerinin son noktası olan yani en korkunç hal olan efendim ebedi ı ekber sonsuz bir Hüsran, büyük bir hüsrandır bundan sonrası ve bugün kıyamet gününün son lahzasıdır. Artık hesaplar görülüyor, kıyamet koptu, herkes dirildi, mahşere toplanıldı, hesaplar görüldü ve herkes için bir karar verildi. Ve bu suretle yevmi din kıyamete işarettir. Fakat bunun yevmi kıyamet olduğu dolayısıyla bir tenavüldür. Dolaylı bir anlatımdır. Yoksa din kıyamet demek değildir. Yani kıyamet onun bir o günün bir parçasıdır. O günün öncülüdür. Öyle diyelim. Yevmi kıyametin kıyamet yani ölmüşlerin dirilmesi demek olan bas, diriliş, haşru cemi'ye, topraktan çıkma ve bir araya gelme, vakfe yani tavakkuf, mahşer meydanında toplanma ve bekleme ve intizar, bekleme, su Hesap, mizan, sırat, nihayet bütün amellerin iyiye iyi sevabının, kötüye kötü ikabının tevzii dağıtımıyla ceza gibi ahval ve meratibin mütezamındır ki diğerleri bu son devri cezanın mebadı ve mukaddematı olduğundan burada Yevmiddin Nazmi ile bu gaye tasvih edilerek tergip ve terhibe kuvvet verilmiştir. Yani e, e, şeyin arkadaşlar bu hani Yevmettin herkese karşılığının verildiği gün, amellerinin karşılığının verildiği gün demedi ya. Burada diyor ki aslında onun öncülleri var diyor. Önce kıyamet kopacak sonra bütün ölüler dirilecek işte mahşere toplanacak herkes bekleyecek. Efendim e, e, mizam kurulacak ameller tartılacak bütün bunlar onun içinde mündem Çünkü o son, sonucu söylediğinizde öncekileri de söylemiş oluyorsunuz zaten. Ee, onların hepsi gerçekleşmiş olmalı ki bu son aşama gerçekleşmiş olsun. Bir defa zımnen içinde hepsi var. İkincisi arkadaşlar burası da çok önemli. Niye böyle yapılıyor? Niye kıyametin başka bir aşaması isim olmuyor da herkesin amelinin karşılığını alması isim oluyor Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini anlatırken kullanılıyor bu ifade. Yevmiddin ifadesi kullanılıyor. Yani karşılık günü ifadesi kullanılıyor. Çünkü diyor burada tergib ve terhibe Kuvvet verilmiştir. Yani insana tekrar bak sen bu yaptıklarının karşılığını alacaksın. Terbiyip teşvik etme demek arkadaşlar. Terhip de korkutmaz. Yine sonunu anlatarak korkutma demek. Böylece yani bizi bir kendimize getiriyor. Ben her yaptığımın karşılığını alacağım. Diğeri de her yaptığının karşılığını alacak. Yaptığımız hiçbir şey boşa gitmeyecek. Zerre kadar biliyorsunuz onun detayları var. İşte böylece dolaylı olarak e, öncüler ifade ediliyor. Ve sonuç son an yani o bütün. Her şeyin artık sonuçların dağıtıldığı an vurgulanarak da teşvik edilmiş oluyor insan amellerinin sonuçlarına odaklanmaya. Binaenaleyk yevmit din makamında yevmi kıyamet, yevmi sual, yevmi hesap denilmesi hem tercüme değildir hem de bu kuvveti ve sevki kelamı ihlal eder. Yani biz yevmit din yerine diyor kıyamet günü, su, hesap günü desek bu tercüme olmaz çünkü onlar dinin tam karşılığı değil. İkincisi de bu bu vurguyu kaybederiz. Yani bu tergüp ve terhip vurgusunu kaybederiz ve sevki kelam kelamın o gelişindeki nizamı ve hedefini ne ne söylemek istiyor burada Allah Teala? Onu ihlal ederiz ve daha ziyade tehvil ve terhip ifade ederiz. Yani yemidinde bir e, ümit de var. Çünkü sen yaptığının karşılığını hani alacaksın. iyi de olabilir. Ama hesapta, efendim kıyamette, sualde o yok. O, orada daha fazla korkutma var diyor. Yevmi'nin cezanın tahakkuk edeceği son gün demek olduğundan bu sureti beyanda dinin usulünden, akaidinden birini teşkil eleyen ahiret akidesini bir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 Demek olduğundan bu sureti beyanda dinin usulünden, akaidinden bir ilişkiyle eyleyen ahiret akidesini bir cüz mühmeli ile takrir ediyor ise de yani e, ahiret inancını e, onu ahiretin, bir parçasına temas ederek yani ahirette vuku bulacak olanların bir parçasına temas ederek ikrar ediyor, takrir ediyor ise de din kelimesini manayı marufunda kullanmamış, bilinen anlamında kullanmamış ve ona da, dolayısıyla işaret ve ima etmiştir. Çünkü ceza yerine yani yevmüt ceza deyip yevmüt din gelmesinde lafsi bir ima, sevap ve ikap manasında da makasılı dine bir işaret bulunduğu, Aşikardır. Allah Teala burada efendim yemid din diyerek diyor e, sevaba ve ikaba yani bizim amellerimizin karşılığının verileceği bir zamanın geleceğine ve o zamanın da Malikinin Allah olduğunu işaret ederek bu ayeti kerimede de ne yapmış oluyor? Mekası dine din niçin var? Bu dinin kuralları niçin var? E, ne, ne maksatla bunlar emredildi ve yasaklandı? Mekasıt arkadaşlar e, İslam hukukunun da çok, e, İslam hukuk felsefesinin daha doğrusu çok çok üzerinde durduğu, çok önemsediği. Çünkü içtihat da ona göre yapılacak, efendim e, hükümler ona göre e, geliştirilecek e, insanlara anlatırken bizler ona göre anlatacağız yani niçin namaz kılıyoruz niçin örtünüyoruz niçin hac emredilmiş efendim niçin zekat şöyle değil de böyle emredilmiş e, şu haramlar niçin var bu farzlar niçin var işte bütün o niçinlerin nihai gayesini e, nihai bağlantı noktasını bize bu ayet-i kerime işaret ediyor. Çünkü biz Allah'ın huzuruna varacağız. Çünkü Allah Teala bizim hayatımızı bu koyduğu kurallarla, bu indirdiği hükümlerle, bu indirdiği nizamla daha doğrusu. Çünkü din sadece kurallar, daha doğrusu aslında din kurallardır ama arkadaşlar. Ama o kuralları biz sadece zahirimizi ilgilendiren kurallardan ibaret zannediyoruz. Halbuki zahirimizin kuralları olduğu gibi batınımızın da kuralları vardır. Bazılarımız yani mesela işte hüsnü zan esastır. Yusnuzan bizim batınımızla ilgili bir kuraldır. İç dünyamızla ilgili bir kuraldır. Ee, bizim duygularımızla ilgili kurallar var. Mesela öfkene hakim oluyor Allah Teala. Kimseden nefret etme diyor. Efendim, e, kimseyi küçümseme diyor. Sen kibir kibir haram kılınmıştır. ya yani bunlar hep iç dünyamızla ilgili kurallardır arkadaşlar. Bazılarımız kural deyince sadece dış dünyayı hatırlıyor ve onu onları öne çıkarıyor. Bazılarımız da bundan güya o kadar bunalmışlar ki inşallah bu kadar masumdur gerekçeleri. Efendim bizim bu söylemimizden o kadar bunalmışlar ki onlar da o dış dünyadaki zahirdeki kuralların önemli olmadığını asıl olan iç dünyayla ilgili kurallar olduğunu söylüyor. Ama arkadaşlar din bunların tamamıdır. İçimiz ve dışımızla ilgili kuralların tamamıdır. Ve maliki din ifadeh ifadesi de Bu kuralların niçin olduğunu, yani niçin biz bu kurallara uyacağız? Ee, bir takım menf şeyler, faydalar sayarız değil mi arkadaşlar? İşte namaz kılmanın şöyle faydaları var, oruç tutmanın böyle faydaları var, işte e, şunun için örtünüyoruz, bunun için hacca gidiyoruz vesaire Aslında bütün bunlar eğer ahiret olmasaydı arkadaşlar, eğer Ruzi ceza olmasaydı. Eğer Allah'ın huzuruna vardığımızda bu kriterlere göre değerlendirilecek olmasaydık arkadaşlar diğer o saydığımız faydalar için biz bunları yapar mıydık diye bir kez daha e, sormak istiyorum. Çünkü bu benim çok sorduğum bir sorudur kendime de ve kendime baktığımda belki içinizde hakikaten sadece aklıyla kendini yönlendiren ve bir şeyi faydalı bulmuşsa onun sonuçta bir hesabı olmasa da o faydalı olanı yapacak olan çok böyle akıllı hikmetli insanlar vardır ama onlar çok az sayıda arkadaşlar çoğumuz özellikle din söz konusu olduğunda işte namazın faydalarından dolayı namaz kılmıyoruz yani bize sağlayacağı faydalardan dolayı hesap vereceğimiz için namaz kılıyoruz arkadaşlar bizi tabii ki Allah'a yaklaştırıyoruz için namaz kılıyoruz şunu da söyleyeyim madem bu konuyu açtık arkadaşlar insan özellikle de bütün ömrünü kuşatan bir ibadeti veya bir sakınmayı ifa ederken yani bir haramdan sakınmayı veya bir farzı ifa etmeyi gerçekleştirirken insan her seferinde aynı duygularla gerçekleştirebilir mi? Her seferinde sırf Allah rızası için yapabilir mi yani insan bunu? Acizane kanaatim yapamayacağı doğrultusundadır. Yani belki böyle istisna insanlar vardır. Bilemiyorum ama çoğumuz, çoğunluğumuz arkadaşlar. Ben kendime bakıyorum. Diyeceksiniz ki bütün insanlığa kendinizi mi ölçü tutuyorsunuz ama bunu çok danıştım, çok konuştum insanlarla. Arkadaşlar yani bir seferinde hakikaten Rabbim çağırıyor beni ya. Şu ezan ne demek? Allah seni çağırıyor, davet ediyor demek. Yani adeta hani e, size sizi önemsediğiniz biri telefonunuza bir çağrı bıraksa ne kadar bekletebilirsiniz arkadaşlar? Ne kadar ertelersiniz? Ezanı öyle düşünüp böyle sırf Allah'tan gelen bir çağrı olduğu için büyük bir zevkle, büyük bir iştiyakla bir buluşmaya gider gibi yani namaza hani böyle özenerek pijamayla namaz kılınır mı şöyle kılınır mı diye sormadan bile bunları sormadan bile çünkü bir buluşmaya gider gibi efendim kılıyorsak bazen bazen de arkadaşlar cehennem olduğu için kılıyoruz peki namaz kılmayan cehennemlik mi olacak ee, söylüyor kendisi söylüyor allah Teala arkadaşlar lütfen şu kitabı bir okuyun yani Kur'an-ı Kerim mealini ee, Müddessir suresinde yanılmıyorsam Cennetlikler ve cehennemlikler yerlerine yerleştikten sonra cennetlikler soracak cehennemliklere, görecekler birbirlerini. Ma selekekum fî sekar. Sizi bu ateşe, bu cehenneme ne sürükledi? Yani ne yaptınız? Seleke süluk. Bak seyri süluk buradan geliyor. Hangi yola girdiniz de o yol sizi cehenneme çıkardı? Burada da tabii kişinin kendi tercihlerinin sonucu olduğu da anlaşılıyor Aslında Gallu cehennemlikler diyecekler ki bir bakın madde bir lemle komünal musallin Biz namaz kılanlardan değildik iki veemle konut emul miskin Biz fakirleri en fakirleri ama en fakirler arkadaşlar akrabadaki fakir komşudaki fakir miskin yani yarın yiyeceği olmayan bugün için bu göçmenler işte kimsesizler vesaire savaş bölgeleri afet bölgeleri biz onları doyurmazdık ve kunnehu do me alha ve gününü gün edenlerle biz de günümüzü gün ederdik yani hedonist bugün hangi kafeye gidelim işte yarın nerede buluşalım falan böyle yaşardık diyorlar. Dolayısıyla şimdi ben bazen de bunun için kılıyorum onamı. Anlatabiliyor muyum? Ha ne zaman ki ne Allah rızası için ne ahiretteki karşılık için hiç bunları düşünmeyip dünyadaki bir çıkarın için yapıyorsan işte o zaman o nifak oluyor arkadaşlar. Yani birinin hoşuna gitmek, riya yapmak, işte vesaire sebeplerle kılarsan o da Allah korusun insanın nifaka götüren bir tehlike oluyor ama Burada parantez açayım İmam Gazali diyor ki e, hayırlar o kadar kıymetlidir ki iyilikler o kadar kıymetlidir ki riya için bile olsa bırakmamak gerekir. Yani şimdi ben burada gösteriş için mi yapıyorum ben bunu deyip bırakmayın diyor. Riyadan kurtulmaya bakın diyor. Yani şeytan bize hemen gösteriş için yapıyorsun en iyisi kılma. En iyisi bu sadakayı verme burada iş, işin içine riya karıştı diyebilir. Böyle yapmayın diyor. Hayırlardan aman kendinizi mahrum etmeyin. O riyadan kurtulmaya bakın diyor. Bunu da efendim pat içinde belirtmiş olanı. Manayı marufuna gelince dinin, dinin bilinen yani ıslahi manası kullanıldığı örfte kullanıldığı mana din zevil ukulu hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vazı ilahidir diyor. Yani akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle hüsnü ihtiyar hiçbir baskı olmadan, hiçbir zorlama olmadan, güzel güzel kendi tercihleriyle bizzat hayırlara, bizatihi hayır olan işlere sevk eden bir vazı ilahidir. Yani ilahi kaynaktan gelen Allah tarafından konulmuş bir sistemdir. Burada biraz tevakkuf edelim diyor. Burada biraz duralım diyor. Bu ıslahi anlamı uzun uzun açıklayacak arkadaşlar. Biz de bunu inşallah Allah kısmet ederse haftaya bırakalım. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sürçülisan ettikse affola. Efendim hayırlar fethola. Şerler defola. E, Cenab-ı Hak hepimizin kalbini Dümdüz böyle sıratı müstakim üzere sabit eylesin. Her türlü şeytanın ivasından muhafaza eylesin bilhassa genç kardeşlerimizi. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.